Merhabalar. Ee, yeni bir Yeşilçam Arközüsü programında ben Deniz Utkulu'yer ve bugün yine yanımda değerli dostumuz Erhan Tuncar var. Merhabalar abicim. Yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bugün aslında çok kendimize özel bir program yapacağız. Programımızın konusu Cüneyt Arkın. Güneykın büyük sanatçı Güney Karkın Cüneyt Arkın. Büyük sanatçı Cüneyt Programdan önce Erhan'a şöyle bir teklifte bulunmuştum. Birkaç tane film seçelim. Onlar üzerine konuşalım istersen. Böylece odaklanmışız ve oradan da konuyu yayabiliriz diye. Ancak sonra biraz üzerinde düşününce bir tek film bile yeteceğini düşündüm. Kesinlikle. Ve Erhan hangi film seçtin sen? Babanın oğlu filmi <gülüyor> e Biraz daha az da ele alınmış bir film. Mesela evet. e, Burak Gülgen'le biz e, Cemil üzerine iki program yapmıştık daha önceden. Hani Cüneyt Arkın filmlerinden... öyle. Yani ama... Yaralı Kurt Cemil yıkılmayan adam, Attal Gazi ve diğer avantürler çok daha popüler ama bence... Çok, bir... çok konuşulmuş evet, evet çok konuşuldu. Özellikle Cemil üzerine kitap bile yazıldı. Evet. Neden bu kabuslar Cemil diye. Çok da güzel bir kitaptır. Ee, ama babanın oğlu bence bir hazine. Cüneyt Arkın'ın en e, e, kıymetli hazinelerinden biri bence. Daha detaylı girelim. Neden seçtin filmi? Neden? Çünkü e, film bir Cüneyt Arkın filmi olmanın bütün yükümlülüklerini yerine getiriyor. Yani... Yeminini bozan Cüneyt Arkın, bütün Cüneyt Arkın filmlerinin en vazgeçilmez unsurudur. E, Cüneyt Arkın'ın başlarda dayak yemesi, bir mazlum bir adam haline gelmesi, e, klas düzgün bir hayatı varken e, hapishanelere düşmesi ve hapishanede ezilmeye başlaması, e, bizim izleyicimizin yani karakterle empati kurması adına çok önemli bir yöntem. Ve e, hani kahraman geri dönüyor, yeminini bozuyor motiflerin hepsi bu filmde mevcut. E, artı e, zannediyorum Natuk Baytan filmi o da. Natuk Baytan e, ya da Gülgen, Ülge, Melih, Gül, Gülgen. Melih Gülgen. Melih Gülgen filmi. Zaten onu da e, özel, önemli belirteyim yani e, Natuk Baytan, Melih Gülgen ve e, Remzi Jön Türk'ün herhalde e, Cüneyt Arkın üzerinde, Çetin Nancı da buna ek, mutlaka eklemeliyiz. E, kavga sahneleri, avantajlı sahneleri üzerine çok üst düzey bir e, katkısı var. E, bu filmde Cüneyt Arkan'ın diğer bütün filmlerinden azaran çok daha dinamik kavga ettiğini çok daha ihtiraslı evet, kavga ettiğini kesinlikle, kesinlikle. özellikle bir sahne var ben iki sahne var daha doğrusu biri hapishanede Tarık Şimşe'ye Şimşek ee, gibi, Şimşek yani, gibi <gülüyor> çıkıp, yani saniyede 20 yumruk falan attığı e, ve araya bir Araya Mehmet Yağmur'un girdiği bir yumrukla onu savurdu ve Tarık Şimşeh'e tekrar yoğunlaştığı o nefis sahne. Yani çok, çok iyi çünkü o patlamasını. Evet. Yani içten patlamalı diyelim. Kesinlikle. Ee, ve bir anda her şey oluyor ve o kadar güzel bir karaglifi olmuş ki ve bence üzerine çalıştıklarını da zannetmiyorum bir anda tak tak tak her şey bir anda orada olmuş. ilginç olan şey beni o sahneye en çok bağlayan şey Erkin Koray'ın sır adlı enstrümantal parçasının or evet. oraya bu kadar güzel bir kavga sahnesine gidebilir bir sahne ve filmin o bölümünde karakterin üzerine adım adım gitmeleri. Yani onu eşiyle tehdit etmeleri. Eşinin hayat kadını olduğunu vurgulamaları. E, çok hani galiz çok e, hani küfre varan şeyler söylemeleri ona. Ve onun artık bununla ilgili çıldırıp e, bugüne kadar hep insanlar bana dişini gösterdi. Bundan sonra ben dişlerimi göstereceğim deyip. Hatta çalışmıyorum grevdeyim <gülüyor> deyip. Bir anda böyle bir e, başka yerlere de göz kırptığını e, gördüğümüz çok güzel bir film. Bir sahnesi de benim için gerçekten Cüneyt Arkın filmleri külliyatının içerisindeki en iyi kavga sahnesidir belki de. Cüneyt Arkın'ın bir villanın camından girip üst kattan başlayarak alt kata kadar İbrahim Uğurlu'yu öldüresiye dövdüğü ve oradaki o arkadaki müziklerin sürekli yeni yumruk sahnelerine göre ritim değiştirmesi yani yeni parçaların girmesi olağanüstü bir sahnedir yani. Ben programa gelmeden önce ses kimdir diye baktım. Ancak sadece müziklere yer verilmiş ve müziklere de Cahit Berkal olarak yer evet. verilmiş ama... ...yani ses teknisyeni kimdir diye bulamadım... Yalnız biraz da e, yaklaşımdan dolayı düşününce herhalde büyük ihtimal ya Necip Sarıcı'dır ya da Kuntulgar'dır evet, diye düşünüyorum. Evet ikisinden biridir muhtemelen. Kuntulgar olma ihtimali hatta daha yüksek Hı. çünkü yumruk sahneleri çok fazla yani Hı. çok yumruk var. Bir de e, Enter the Dragon'ın kullanılma evet. oranına evet. baktığında. Ve o, o e, özellikle İbrahim Uğurlu e, sahnede e, parça parça ritim değiştiriyor. <gülüyor> Başından başlıyor sonra bir kesiliyor en ritmik yerinden tekrar devam ediyor. E tabi kavgacıların en temel özelliği biliyorsunuz ...uzun saçları, yani savrulabilen saçlar... E, ...Cüneyt Arkın... E, ...İbrahim Uğurlu'yu döverken... ...İbrahim Uğurlu'nun kıvırcık o... E, ...yüksek e, saçları... E, ...müthiş dalgalanıyor... ...yani öyle böyle bir yumruk almıyor İbrahim Uğurlu... ...ve Cüneyt Arkın orada... ...hep onunla yaptığım röportajlarda da söylemişti... ...biz kavga ederken konuşuruz diye... ...hani hop, al yumruğu, vur, dur, bekle... ...işte sık kendini falan diye... E, ...orada... Herhalde belki bir muhabbete varacak derecede şuna dikkat et buna dikkat et vuruyorum şimdi suratını duvara vuruyorum vardır çünkü hiç görmediğimiz Cüneyt Arkın figürleri var orada yani böyle kartal pençesi falan yapıyor arada. Vurmuştur. Kesinlikle vurmuştur. Ben o filmdeki e, adeta birer demir pençe dönüşen e, siyah evet. eldivenli sahnenin of. de önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten Cüneyt Arkın'ın siyah eldivenleri. Ee, ...hayatımızın en güzel yılları filminin afişinde de vardır evet. eldivenler. Benim çocukluğumun hayalidir. Ben sırf e, o siyah eldiven takıyor diye siyah eldiven aldığımı biliyorum üniversite döneminde. Yani <gülüyor> böyle o yumruklarına sıktığı zaman e, çok karizmatik hale bürünen yumrukları çok... E, ...gerçekten onun hani bir efsane zaten bir kavga efsanesi. Bir de bunu disiplinli ritmik bir hale getirdiği zaman... Ş i̇şte tadı oluyor ya. Yani. Aslında çok ilginç. Hani e, siyah eldiven e, İtalya İtalya'ya baktığın zaman da hani e, işte psikopat katilin e, bir e, şeydir. Parmak izi e, bırakmamak adına hani, kullandığı, yani, kullandığı bir, şey. kullandığı bir biz, bizde ise e, o yumrun daha da böyle e, İhtişamlı mı? Hani... Yani hem ihtişamlı olması hem de avantürlerden de gördüğüm kadarıyla Cüneyt Arkın elinin pek zarar görmemesi. <gülüyor> <gülüyor> Koruyucu, bir. Koruyucu bir unsur. Yani Çünkü bazı Cüneyt Arkın filmlerinde eldivenler değişiyor, <gülüyor> e, yırtılıyor, parçalanıyor falan. E, onu e, yürümlük sahnelerinde ya da sıçrama sahnelerinde elini korumuyor. Çünkü Cüneyt Arkın'ın ciddi bir el kazası geçirdiğini biliyoruz. En çok anlattığı hikayedir atla bir duvara girip elinin kopması ve dikiş yapılması eline. O yüzden elini biraz daha muhafaza etmek adına herhalde giydiği eldivenlerden biri o. Peki onun dışında mesela sence filmin gidişatı. Ya çünkü ben mesela filmi çok sert buluyorum aslında. Evet. Yani Herhalde o yalnız adam biraz evet, o kadar serttir. Hınç çok serttir. Ama o başka bir şey. Yani o evet. artık hınç. Hınç. Yani. <gülüyor> bir de Natuk Baytan. Baytan. Dinamizmi, şaryosu yani. Bu, filmde her şey çok Tak, tak. Yani e, sırayla gidiyor ve e, hani e, tükenmiş, tükenmişliğini de görüyorsun aslında. Kesinlikle. E, aslında 75 diye düşündüğümüz zaman, e, tarih 75 olarak düşündüğümüz zaman e, galiba bu e, sol e, içerikli filmlerin başlangıç şeylerinden olarak alabilir miyiz? E, yeni yeni e, başlıyor. Adam şeyi başlamamış. Evet, şey. evet. Yan, evet. Yıkıl, yıkılmayan yani. adam daha henüz e, o süreçte başlamadı diye biliyorum ve... Yani Cüneyt Arkın'ın zaten e, hani biraz Oğuz Atay gibidir Cüneyt Arkın'da. Hani garip bir benzetme oldu belki ama sağcıların solcu, solcuların sağcı zannettiği... E, ...çoğu kez bir yere e, kalıplandırılamamış, konulamamış bir böyle Cüneyt Arkın. Hani bir anda yarınsız adamı çekerken e, yıkılmayan adama... ...bir anda güneş ne zaman doğacağı falan çeken... <gülüyor> ...işte rahmetle gazap çekerken bir anda e, babanın oğlunu çeken falan... ...bir adam yani her e, kulvardan kendini gösteren bir adam... O filmde e, Jön'ün hapishaneye düşmesi, hapishanede e, ciddi şekilde ezilmesi ve ezilip küllerinden doğması bence izleyici en çok tahrik eden unsurlardan biri. Ve oradaki ben hep e, önemli altını çiziyorum yani çalışmıyorum grev, grevdeyim cümlesi çok güzel bir göz kırpıştır. Yani sosyal içerikli filmleri de bir göz kırpıştır. E çünkü biliyorsunuz o dönem e, sinemamızın en büyük başının derdi belası sansür. ...hani e, araya bir parça koyamıyorsunuz... E, ...bir şeyi e, yayınlayamıyorsunuz... E, ...hatta ben çok şaşırmıştım... ...Restorasyonlu kopyasını gördüm... ...geçen Akrep Yuvası filminin Cüneyt Arkın'ın... E, ...Cüneyt Arkın karakola giderken... E, ...TRT'nin önünden geçiyor... ...TRT sanatçıları boykottu diye dev gibi bir afiş görüyoruz... Hı hı. E, ...ilk defa gördüm mesela ben... ...hani o kadar net okunabilen şeklinde e, o afişi... E, ...bunlar hep hani bir işaret esasında... ...o filmlerin içinde... ...hani biz... Açık seçik söyleyemiyoruz ama işte bu da var. Hani Cemil'de bu en üst düzey evet. noktaya tabii ki de yerleşti. Bir de tabii babanın oğlunda intikamın bu denli ihtiraslı ve kuvvetli alınması da çok. izleyici için tahrik unsuru. Hani, şey hınçta babanın oğlunda, insan avcılarında... Ee, ya da Deli Yusuf'ta bütün bunlarda kin filminde özellikle de. Cüneyt Arkın'ın oynadığı karakterlerin geri dönüşleri çok keskin. Evet. Diğer birçok aksiyon filminde Cüneyt Arkın zaten çok iyi. Hani zaten çok iyi adam dövüyor ve adam dövmeye devam ediyor. Ama kahramanın acı çekip ızdırap çekip e, tövbe edip sonra tövbesinin bozduğu an işte izleyicinin sabrının da taştığı an esasında. Çünkü izleyici sinemada kendi yapamadığı, kendi sabır sınırlarını e, zorlayan ve kendi sabır sınırlarından hiçbir zaman fedakarlık edemeyecekken onun yerine fedakarlık edebilecek insanları görmeyi seviyor. Yani hiç kimse babanın oğlundaki Cüneyt Arkın gibi e, düştüğü hapishanede onun kadar radikal bir çıkış yapamaz. Belki herkes yapmayı ister. Orada herkes Cüneyt Harkın oluyor esasında. yani evet. O yumruğu atan herkes Türk izleyicisi oluyor. O ezilmişliğe, o insanların üzerine yapılan baskıya, o e, iftiralara bir anda bir e, deşarz oluyor onun e, sahneleriyle. O yumruklar esasında halkın, insanların... Cüneyt üzerinden özelinden e, kendini zulme uğratanlara attığı esasında yumruklar o süreçler. Yani zaten bizim de biraz o vendetta hani intikam filmlerimizin e, kendine has özelliği de bu. Evet. Yani, e, evet. Halkın kendi içle, içselleştirmiş o, olduğu bir durum var hani işte Charles Branson gibi değil evet. Cüneyt Harkın daha böyle farklı daha halktan birisi. Charles Branson da öyledir birazcık ama birazcık daha fark var. Orada iki tane değiş, değişim de var filmde. Mesela e, çok alışkın olmadığım şekilde Kazım Kartal e, işte iyi başlayıp kötü evet, bitiriyor. Evet. <gülüyor> Tarık Şimşek ise e, kötü başlayıp iyi bitiriyor. iyi bitiriyor. Yani bu da aslında ilginç bir şey. Şunu söylemem gerekiyor. Ben e, gizli bir aslında Tarık Şimşek hayranıyımdır. Çok, çok, çok. Ve e, hani... E, belli şeylerden geçtikten sonra neden hani jönleş neden jön olmadı diye sorduğum isimlerden bir tanesi de aslında yani çok da yakışıklı bir adam çok da başrolleri var bir adam başrolleri var erotik bir film furyasında özellikle. özellikle bir hayli başrolü var e, Tarık Şimşek e, şimdi Cüneyt Arkın ekolünden gelen Cüneyt Arkın'ın karizması ve ekolünün altında gölgesinde kalan oyunculardan biri maalesef. Hani o dönemin e, bebek yüzlüleri ya da o dönemin e, gerçekten yakışıklı insanları. E, bence Cüneyt Arkın'la bir filmde dahi olsa ikinci ya da üçüncü adamı oynadığı andan itibaren hiçbir şansı yok. Çünkü bir daha ona cön verilemez. Çünkü o Cüneyt Arkın'ın işte insan avcılarında da yurt dışından gelen bir polisi oynuyor. Evet. E, Battal Gaziler'de. Ee, zannediyorum Battal Gazi'nin oğlunda Beş tane şövalyeden biri Anton hatta şövalye Anton ee, Kötü adamlı kötü adam. ama <gülüyor> Ama kötü adamla çok yakışıyor çünkü e, Sarışın bir adam e, Ananda hafif beni var Sivri suratlı bir adam Ve gerçekten hani o e, Nuri Alço, e, Coşkun, gören Tecavüzü Coşkun ve e, o ekolden gelen Esas başlangıcı Ahmet Tarık Tekçe'ye dayanan Gözünü hafif kısıp Ağzını hafif açıp Böyle birazdan bir tehlike çıkacak bakışını sürdüren aktörlerden biri o. Kazım Kartal'da da çok vardır. Kudret karadağ da çok vardır. Bunların e, temel referansı ama kesinlikle Ahmet Tarık Tekçedir abi. Öte yandan ilginç bir şey var. Katılıyorum ben senin dedin ama yani Yavuz Selekman'la ikisinde biraz evet. bazen şey bulurum. Evet. Yani böyle. Yavuz Selekman bence sinemamızın en e, haksızlık ettiği ve es geçtiği insanlardan evet. biri. E, ciddi bir sporcu, e, çok ciddi bir e, aynı zamanda Cüneyt Arkın'ın birçok sahne dublörü de yani dublörünü de yapmış bir aktör ve e, Cüneyt Arkın'ın en üst düzey kavga sahnelerinde e, onunla kombine halde çok iyi bir şekilde e, çalışarak hatta Johnny Tarkın'da bence bazı e, pankreas sahneleri de göstererek çünkü dünya ariklet ve şey, pankreas şampiyonu olduğunu biliyorum. Eee onu eğiterek Cüneyt Arkın'ın Cüneyt Arkın'ın da yanında kavga sahneleri ritmik kavga ile ilgili eğitilerek bir ekol oluşturduklarını biliyorum ki Cüneyt Arkın'a da benzer birazcık yani oğlunu falan çok rahat oynayabilecek durumdayken ama birbirlerine yaş olarak biraz yakınlar zannediyorum. Yani benim düşündüğüm hani yurt dışında açılabilecek isimlerden bir tanesi aslında oydu. Hani birkaç ortak yapımda oynamış evet. Tarık Şimşin hiç hatırlamıyorum. Tarak şey. Şimşek yok. Bazı ortak bir iki İtalyan filminde var. var. Cüneyt Arkın ya da Kadir Nalan'ın oynadığı bir iki İtalyan filminde Hedef Tarık Şimşek mi? var. Hedef de var Hedef, muhtemel. Hedefte Tarık Şimşek, Süheyl Yeri boz, İhsan Gedik, o kadronun hepsi var. Anladım. Bu, bu hani e, sen tabii bu kavgacılar üzerine şimdi e, daha detaylı araştırma yaptın için. Peki Cüneyt Arkın'ın e, işte e, o kadrosunun başka kimlerle çalıştığını, onları e, bir elden geçirdi mi? Mesela atıyorum belki aynı kadroyu Tarık Kadir İnanır daha fazla kullanmış Çünkü Kadir İnanır aynı kadroyu İhsan Gedik'ten yola çıkarak İhsan Gedik kavgacı karakter oyuncularının iş bağlayan, iş aracılığı yapan kişisi esasında. Hı -hı. O yüzden birisi işte kavgacıları getirin denildiği zaman ilk İhsan Gedi'ye haber gidiyor ve İhsan Gedik ekibi toplayıp götürüyor. Bir dönem İhsan Gedik'in Kadir İnanır'la çalıştığı bir dönem var. O dönemde kavgacılar Kadir İnanır'la da çalışmaya başlıyor. Hı -hı. Ama çok garip bir dönem var Utku abi. Bunu Cüneyt Arkın'dan ayrıca dinledim. Ee, Hasan Yıldız'dan ayrı dinledim. Ee, Süheyl abi'den ayrı dinledim. Bir dönem yapımcılar, e şimdi kavgacıların her filmde parası gitgide artmaya başlıyor. Cüneyt Arkın diyor ki beni istiyorsanız bu ekip de gelecek. Yani benim adamlarım bunlar. Avantür filmlerde, aksiyon filmlerinde. Şimdi bakıyorlar ki e, adamların yani kavgacı ekibinin haftalık aldığı para yöne çok yakın bir hale geliyor. Yani onlar haftalık toplu olarak aldıkları meblağı 4 ile çarptığınız zaman ya da 2 ile çarptığınız zaman gerçekten bir jön parası haline geliyor. Bazı yapımcılar diyor ki ya bu adamların zaten e, hani e, özellikleri nedir? Dayanıklı olmaları ve kötü tipli olmaları. Yani başka bir özellikleri yok. Yani bunun bir okulu yok, bir üniversitesi yok. Hani kavgacılık meslek yüksek okulu da yok. Hani bu adamlar Anadolu'dan büyük bölümü gelmiş, bedensel yetilerinin ve fiziksel özelliklerinin ekmeklerini yiyorlar o setin içerisinde. Diyorlar ki biz yeni aynı tiplerden bir kavgacı ekibi oluşturalım yani diyorlar. Bu adamlara bu parayı vereceğimize, figuran kahvelerine gidelim, kara bıyıklı, kara kaşlı, iri yapılı, kaslı Anadolu genç delikanlılarını toplayalım. Ekip yapalım. Cüneyt Arkın'ın yanında onlar çalışmasın. Cüneyt Arkın'a biraz daha fazla para verelim ama en azından ondan yırtalım diyorlar. Yeni bir ekip topluyorlar. Bu yeni ekiple Cüneyt Arkın bir gün çalışıyor. Bir gün sadece çalışabiliyor. <gülüyor> Çünkü şimdi Cüneyt Arkın'ın bir huyu var. Bu huy çok hani bazen eleştirilen bazen takdir edilen bir huy. Cüneyt Arkın birkaç provadan sonra Hala aynı yerlerde hata yapıyorsa kavgacılar gerçekten vuruyor. Çünkü kendine gel e, vurması o. çünkü yani eskilerin tabiriyle e, kameranın arkasından e, tuvalet kağıda akmıyor meselesi. Yani, vurayım da aklın başına gelsin. Vurayım da aklın başına gelsin. E, bu. Yeni kavgacılar ekibi bir günde dağılıyor Utku abi. Ve yani bir sonraki gün Cüneyt Arkın diyor ki işte benim adamlarım bu yüzden önemli. Çünkü onlar nerede yumruk yemesi gerektiğini bilir. Nerede yumruk yüzünde patlasa bile film yanmasın diye devam eder. Ben Kadir Kök'ün çoğu kez ağzının burnunun kan içinde kameranın arkasından böyle alttan yürüyüp arkaya gidip burnunu sildirip kavga devam ediyorsa tekrar kavgaya dahil olduğunu biliyorum. E Şimdi bunu yapabilmek çok önemli bir yeti. Ama en çok da onları filmlerde... E, ...kollayan, paralarının iyi alınmasına e, sebep olan kişi Cüneyt Arkın. Hani o, o ekibin işte Behçet Nacar'la belli dönem filmleri var. E, Yılmaz Köksal'la belli dönem ama hepsinde varlar. E, zaten o ekibi ilk e, küçük mikro bir ekip toplayan Yılmaz Atadeniz. Faruk Panter, Hüseyin Zan, e, İhsan Gedik... Ee, zannediyorum e, Süheyli bozunda da içinde olduğum e, şeyin e, Cango Kemal'in olduğu, Mehmet Yağmur'un olduğu bir ekip var esasında. Aslında saydıkça sayı artabilir. Sayı artabilir. <gülüyor> Sonra bu Cüneyt Arkın'la beraber sabit bir İbrahim Kurtlu, Kadir Köklü, Aydın Haberdarlı bir e, Sakan'ın da içinde dahil olduğu bir e, 10-12 kişilik bir gruba dönüyor. Ve o, o ekip Cüneyt Arkın nerede? Orada. E, hatta Battal Gazi filmlerinin e, mümkünse şimdi restorasyonlu kopyalarını izlesinler. Kadir e, kökün bir yerde asker bir anda kapıyı açan adam bir anda ölen adam bir anda yine ölen adam bir anda Cüneyt Arkın'ın yanındaki adam olduğunu göre görebilirler. <gülüyor> Onları not etmek gerekiyor kaç kere filmde yer aldı diye. E, bir çalışman var onunla ilgili. Özellikle e, Aydın Haberdar'ın Hı hı. Bir Battal Gazi filminde yani en az 30 defa farklı adam halinde gözüktüğünü biliyorum. Yani küçük böyle notlar aldığımı biliyorum. <gülüyor> en az 30 defa ölüyor, bir daha diriliyor, bir daha ölüyor, bir daha diriliyor. E, o işte dönem Bizans kralının yanındaki e, sabit kalan adam, aşağı doğru koşan adam, yüzünde kanla dönen adam yani. Çünkü e, biz orada rakamsal olarak sıralamaya vursak e, Cüneyt Arkın Battal Gazi bir Battal Gazi filminde. 200 kişi öldürüyor diyelim hı hı. onlar 15 kişiler Yani 15 kişi dönüp dönüp ölüyor <gülüyor> sürekli olarak <gülüyor> Mehmet, dönüşüm. Mehmet Uğur bununla ilgili e, bunun üzerine bir hatta yazı da e, yazdığımı hatırlıyorum kitabı için e, görünmeyen adamlık diyor ona yani biz diyor görünmeyen adamlık diyor mesela ben 3. adam kavgacılar diyorum o diyor biz görünmeyen adamlık hayır diyor nedir görünmeyen adam filmin içinde varlığını sezdirmeden sürekli role, rol alan kişi sürekli dönen rol alan kişi ee, o yüzden görünmeyen adamların ekibi esasında o kavgasıları ekibi. Anladım, anladım. Güzel bir şey. Ben e, sen de tabii filmi seçtikten sonra bir göz atayım dedim filme. Ben de mesela Sönmez Yıkılmaz'ın olduğunu e, evet. gördüm. O, evet, da, evet. o da bayağı o da genç. Sönmez ee, abi çok... Şey, Tam işte, hafriyat kısmında. Evet. Bayağı da sert vurmuş orada. Sert Karadeniz delikanlısıdır ve Cüneyt Arkın'ın en çok çekim aralarında e, şakalaştığı, güleştiği adamdır Sönmez Yıkılmaz. <gülüyor> Ya sık bakalım sönmez karnını dermiş. Sönmez yıkılmaz böyle karnını sıkarmış. Pat, pat pat pat pat pat pat vurup bir güreşip onunla bir ter atıp ardından o sahnelere geçerlermiş. Peki e, yani filmde bir iki, bir iki tane e, şimdi bu kaydı yaptık ama e, bunu bantan yayınlayacağım. Biraz e, repliklerle de süslemek Oo, istiyorum ben. Harika olur. Hani e, filmde senin en sevdiğin replik neydi? Bir onu. E, en sevdiğim replik e, Acemiymiş Ranzanan düştü repliğini. Çok severim e, babanın oğlunda. Ne oldu bu adama böyle? Acemiymiş, Ranzadan düştü. Dükay yapın ve hep altını çizdiğim çalışmıyorum, grevdeyim sahnesi. Çalışmıyorum, değil yani Ve o o blok içerisindeki ee, işte. Şimdi hargo bir şey mi olur bilmiyorum ama karakter oyuncularının bir anda Cüneyt Arkın'ın eşiyle ilgili kurduğu cümleler mesela o blok beni çok etkiler. Bayılırım yani. O biraz zorlayabilir evet, yayında beni. ama ettim, ettim. Şimdi tabii bu sohbet arasında birkaç tane yeri arada girmiş oldum replikler ama. Tarık Şimşek'in söylediği cümle. O baya güzel bir cümle. Yani çok, şey, evet. güzel cümle derken hani filmin içerisinde anlam ve hani o iyice patlamaya hazır bir volkanı hazırlayan şeylerden bir tanesi. Evet. Ee, öyle güzel. Şimdi e, bize ayrılan süre burada doldu. E, böyle minik eklemelerle birlikte. E, seninle başka önümüzdeki e, haftalarda belki başka bir filmi de ele alabiliriz. Seninle. Mutlaka. Özellikle Hıncı çok konuşmak isterim. Ben aslında e, Hıncı e, eğer bir imkanımız olursa hani hem beraber izlelim, başka insanlarla beraber izleyelim çok ve üzerine konuşalım. Hani Ben onu çok isterim ama bakalım eğer bir e, fırsatı bulsak hep beraber bunu yapalım. Yani bugün belki şimdi söylüyoruz burada ama umarım bir şansımız olur ve beraber izleriz hem yani hem de bir yerde bir gösterimi gibi bir şey olabilir. Evet evet. E, Restor edilmiş işte sanırım. Edildi. Yan, yan, Edildi. Evet. O zaman e, Erantuncelle, bu Cüneyt Arkın ve e, kavgalar üzerine olan sohbetimiz burada sona erdi. E, Yaşayacağım arkusinden hepinize e, iyi bir hafta diliyoruz. İyi haftalar. E, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. <Gülüyor>